Bu videoda sizle birlikte kaybetmeyi bilmeyi konuşacağız. Hele ki bugünlerde önemli konu kaybetmeyi bilmek. Çünkü eğer doğru zamanda kaybetmeyi kabullenirseniz kaybettiğinizden ders çıkarıp kazanmak için elinizden geleni yapmaya başlarsınız. Martingale sisteminden denilen bir sistem var. Martingale sistemi ne kadar gerçekçi kim bunu doğru buluyor bilmem. Ama genelde iddia bahis olaylarında var ve erkeklerin favorisi bir olay. Deniyor ki Martingale sisteminde, eğer ki iki katından fazla kazandıran bir oran yakalarsan, mesela iddiada, bahiste diyelim ki üç kat, beş kat kazandırıyor. Bir oran var ve ona iddiayı oynuyorsun. Diyelim ki işte on lira koyuyorsun, ne olur kazanırsan yirmi lira alacaksın. Kaybettin yirmi lira gitti ya, diyor ki bu sefer yirmi lira koy. Aynı oranlarda, aynı mantıkla yirmi lira koy. Bunu kumarda da düşünebilirsiniz. Mesela diyelim ki e, rulette bir sayı bir şey getirecek ya da işte ne bileyim e, 21'de bir kazanç ihtimalin var ama çok böyle basitleştirerek anlatırsam iki katından fazla kazanıyorsanız herhangi bir ihtimalle 20 lirayı kaybettin 40 lira koyuyorsun 40 lirayı kaybettin diyelim ki e, 80 lira koyuyorsun bir yerde 160 lira kazanıyorsun ya 80 lira koyup ondan öncekilerin parasını çıkartıyorsun diyor ama tabii ki böyle iki katı olduğu zaman sadece ve sadece zarar edersin. Her zaman ikiden fazla vermesi lazım. Dolayısıyla eğer sistemi kandıracak bir yöntem bulursan deniliyor ki kayıptan kazanç sağlayabilirsin. Ama gel gelelim gerçekte böyle değil. Gerçekte kaybetmeniz gerekiyor ama enfes bir söz var. İspanyol otosözü inanılmıyorsam bayılıyorum. Kaybetmek kazanmak için bir adım daha ileriye gitmektir. Gelin bakalım kaybetmeyi kimler nasıl bilmiyor? Kaybetmeyi kimler hazmedemiyor? Hoş geldiniz. Birinci kaybetmeyi hazmedemeyenler e, ilişkinin bitişindeki bazen yüksek oranda erkekler, bazense kadınlar. Erkeklerin bazıları kaybetmeyi o kadar kabul edemiyor ki boşandığı eşini adliyenin önünde öldürüyor. Ama biz genelde eğer biraz daha ilişkileri basitleştirirsek, daha barbar olmazlarsa e, ilişki bittiği zaman ilişki kabullenemiyor. Hayır hayır bitmedi, benimsin, benimsin, benimsin ya da toprağınsın falan filan çirkinleşiyor. Bir de şu var, bitişe yakın genelde bunu kadınlar yapar. Bir selektör yapılır, bak bu ilişki kötüye gidiyor, bitecek bir şey olacak, gel biraz sahip çık. Erkek tarafı hemen ders aldığını söyler. Ya tamam ben bundan sonra süper olacağım, mega olacağım. İki gün sonra aynı devam eder ve ilişki bir gün biter. İşte burada da bariz kaybediyor olduğunu anlayamamak, bilmemek var. Ha bir de strese dayalı kayıplar var. Kaybettiğini anlamamak. Çok küçük kayıplar. Bu trafikte çok yaşanır. Bazı sürücüler psikopattır. Bir araç kendine geçti mi çıldırır. Yol verdi mi çıldırır. Şeritte önüne girdi mi çıldırır. Hatta arabası belki çok iyi bir araba değildir. Hız yapan bir araç değildir. Birisi ondan yol istedi mi çıldırır. Peşine takılıp Ankara'ya kadar giden var. Adam Sakarya'da oturuyor. İstanbul'dan yola çıkmış. Yakalayacağım diye Ankara'ya kadar gidiyor. Abartıyorum tabi ama ya ne olur bir parça kaybet. Yani o an kaybet. O yolu vermen senin için bir kayıp değil. Yani bu böyle namus meselesi yapılacak bir şey değil. Yol vermek için birbirini öldüren, ambulans şoföründen yol isteyip ambulans şoförünü döven insan var Türkiye'de. Ha bir de dostlukların kaybı var. Ama oradaki hikaye genelde şöyle oluyor. Yine ikili ilişkilere bağlayayım. Birisinden hoşlanıyor. Uzunca süre arkadaş gibi gidiyorlar. Sonra bir gün açılıyor. Diyor ki ben senden hoşlanıyorum diyor. Sen de benden hoşlanıyorsun değil mi? E, diyelim ki kadın. Diyor ki Hee. diyor yani ben Mahmut diyor senden çok hoşlanmıyorum. Ben arkadaş gibi şey yapmıştım. diyor. O günden sonra düşman oluyor. Bir daha yüz yüze görüşmüyorlar, arkasını dönüyor, küsüyor, tripler atıyor, onun girdiği ortama girmiyor. E hoş mu bu? Yani kazansaydın iyiydi o ilişkiyi de kaybedince mi kayıp sayılıyor? E arkadaşlığı da bir kazanç sana. Ama bizde işin zirvesi, ilmiyat yok, daha bu, e, zirvesi futbol. Futbolda maalesef kaybetmeyi bilmiyoruz. Biz beraberliği bile kayıp sayıyoruz. Yani o kadar ki futbol izlemenin bir keyif olduğunu, bir sanat olduğunu hiç fark etmeyiz. Bizde futbol sadece spordur. Spor da sadece futboldur işin acısı. Ben La Liga'yı da gördüm. Bundesliga, Bundesliga'da da maç izledim. Çok değerli bir arkadaşım sporcuydu çünkü. Bir takımda oynuyordu Bundesliga'da. Ama Yani orada futbol maçı izlerken insanlar oraya maçın oynanışını izlemek için geliyor. Sadece goller için değil. Yani bugün Barcelona'yı izlerken sen şeyden keyif alıyorsun. Messi'nin hareketlerinden, takım oyunundan, sergilenen şeyden keyif alıyorsun. Yani tabii tiyatro gibi, sinema gibi bir kurgu var ya bir sanat var. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de eğer ki maç diyelim ki istediği skorla bitmedi. Mükemmel oynasınlar, 1-0 yeninsinler. Sahayı basıyor, rakip oyuncuları bıçaklıyor. Karşı türbüğe koltukları. Ben ee, Türkiye'de pisuarların sökülüp karşı türbüğe fırlatılmaya çalıştığını gördüm. Bizde maalesef kaybetmeyi hiç bilmiyoruz. Hiçbir hey, futbolda zerre bilmiyoruz. 2013'te de, 2019'da da internette arayıp böyle ancak haberlerini buldum ama çok güzel Fair Play ödülleri verildi çünkü karşı takım kazanıyor ve karşı takım alkışlanıyor. Yani bir takımın Seni yenmesi, onun kötü oynadığını göstermiyor ki iyi oynadıkları için yeniyorlar ve iyi oyunu alkışlamalısın, kaybetmeyi bilmelisin. Günümüzde bu her alanda böyle siyasette, politikada yani mahalle muhtarlığında bile kan gövdeyi götürüyor. Vay madem bana oy vermedin bundan sonra hepiniz sürünün. E çok çirkin, politikada siyasette de kaybetmeyi bileceksin, elini sıkacaksın, alkışlayacaksın. Olmuyor ki. Ben bunu söylediğim anda bile hemen bir şeye yoruluyor. İlla herkes bir taraf olacak. Ya bir taraf olmak zorunda değil kimse. Ne olur şunu anlatalım Türkiye'de ve anlayalım ki Birisi kazandığı zaman birilerinin başında yönetici olmuyor. Herkesin yöneticisi, herkesin sevdiği olması gerekiyor. Ve kayıpları fark edemiyorum, anlayamama cehaleti var. Ülkede TL kan ağlar bazen halen sabaha kadar benim takım niye kaybetti? Futbolcular evine gitmiş, yatmış, uyumuş bu halen televizyonda izliyor. Bizim takım niye kaybetti? Bizim takım niye beraber kaldı? Ya niye beraber kaldı? Yat uyu işte. Sen ülkeye zerre bir şey katmayıp sadece futbolun özetlerini bir milyar kez izlerken televizyondakiler de işte rasim masim yani kalite yerlerde sürünüyor. Düşün halen onların fikirlerini dinliyorsun bir de. Kaybederken nerede bırakacağını bileceksin. Yani bu kumardan örnek vermeyeyim. Kumar masasında biraz kazandın, biraz kaybettin kalk. Kumar kötü bir şey ama Dolar'a yatırım yapıyor, dövize yatırım yapıyor, döviz düşmeye başlıyor, bu hala ıh e, çıkacak bir gün. Bitcoin çöküyor, ıh e, çıkacak bir gün. Ya sat, sat ya yani zarardan bir yerde pes etmeyi bırak, kurtul. Çünkü iş hayatında da aynısı. Kendi işini kurduğu zaman o kişi, hırslı, kaybetmeyi bilmeyen kişi kendi işini kuruyor. Normalde şöyledir, benim önerim de bu, dünyadaki öneri de bu. 100 lira koydun, abi 120 lira içeri girdiysem bırak. Yani eksi %20'ye düştüğün zaman bırak. Hayır bu işler batıyor. Çoluğu çocuğuna haciz giyiyor. Bu halen hayır gemi batmadı. Gemimi terk etmeyeceğim. Ya zarar ediyorsun. Fikrin kötüydü. Olmadı. Ders çıkar. Bir sonra başka bir sektöre girdiğinde ona göre bir fikir üret ya da ne satıyorsan sat. Ticarette de kaybetmeyi bilin lütfen. Ama en acısı saflığından kaybetmek. Falanca kişi bunu kandırıyor. Ya, iyi, i̇yi o iyi çocuk. Ahmet iyi çocuk ya olur mu? Yapmaz o. E yaptı. Bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı. Artık Ahmet bunu abonelik alıyor yani o kadar enayi ki. Buna bağlanıyor artık. Otomatik sömürüyor. Ya yapmıyordur değil mi öyle bir şey? Ya yapıyor işte. Yani sen kaybediyorsun ve farkında değilsin. E bu dünya da senin gibilerden besleniyor. Sonra Tosun nasıl vurdu parayı, kaçtı dünyanın ömür ucuna. E yani. Bizde en çirkin kayıplar saygı, sevgi, itibardır. Hele ki ilişkilerde bazen şey olur. Birine sinirlenirsin. Her zaman ezersin, o sana hatır, gönül dayanıyordur ama bir gün içini kusarsın, gömersin, ilişkinin bütün köprülerini atarsın ve durmazsın. Özür de dilemezsin, durmazsın. Ertesi gün bir özür belki bir şeyleri toplayabilecekken daha da kötüye gider, iş inatabilir, trip üstü trip sonunda ne olur biliyor musunuz? Kaybetmenin dibini görürsün, çeker gider. Sonra ama hatasını anlayıp dönecek, dönmeyecek. Sen öyle arkasından bakacaksın işte. Kaybederken Bir şeyi niye kaybettiğini anlayıp ders çıkarıp sonra devam edeceksin. Neden? Böyle benim çocukluğumda şey vardı. Atari salonunda sürekli Atari oynayan tipler vardı. Birisi gelirdi onu yenerdi. Ee, o da gidip jeton alırdı. jeton. Parası bitene kadar jeton alırdı. Ya yeniliyorsun işte. Dur neyi yanlış yaptığına bak. Çünkü neyi neden yanlış yaptığın çok çok önemli. Bunu çözemiyorsan ben aynı yoldan gideyim ama çözüm değişecek inanıyorsan Einstein'ın dediği gibi Yani bir hatayı aynı yoldan gidip düzeleceğine inanıyorsan ahmaksın diyor. Çok dolaylı yoldan. Dolayısıyla aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemeyin. Kaybettiysen ders çıkar. Belki de o alanda yeteneğin yok. Belki başarısızsın. Belki de yanlış bir teknik uyguluyorsun. Kaybetmeyi sorgulayacaksın. Çünkü kayıp, Yanılmıyorsam Napoleon sözüydü, en güzel öğretmendir. Kaybettiğin zaman durup öğreneceksin. Ha ya ben böyle bir şeyi yanlış yaptım. Bir daha da bunu yapmayayım. Kaybederken öğrenebileceğin en güzel şey ne biliyor musun? Ben burada araya sıkıştırayım. Hangi insana güvenmeyeceğin. Yanlış insanla yola çıkarsan araç da amaç da doğru olsa da hiçbir işe yaramaz. Yanlış insan seni yolda satıyorsa her türlü kaybedeceksin. Öğren ne tip insanlara güvenmeyeceğini. Az önce söylediğim gibi kendisi kaybeder abisini çağırır. Kendi itibariyle değil abisinin itibariyle kazanmak ister o sevgiyi saygıyı. Kendisi hiçbir şeydir. Ama o her jeton alıp da atışında kendi itibarından arcar. Şimdi size bir sorum var. Yorum bölümüne yazın. Biz atalarımızdan öğrendik mi kaybetmeyi? Osmanlı kaç kilometre toprağa sahipti biliyor musunuz? 5.2 milyon. Biz boyu diyoruz. Osmanlı yedi cihana hükmediyordu. Osmanlı öyle muhteşemdi, böyle muhteşemdi. Kusura bakmayın da Osmanlı yedi cihana falan hükmetmiyordu. Osmanlı'nın 7 kıtaya, 7 cihana, 7 bilmem neye bütün herkes alemlere hükmetmesi için Osmanlı'nın tarihinde en büyük imparatorluk olması lazım. Dünya tarihindeki en büyük 24. imparatorluktur. En geniş alana yayılan 24. imparatorluktur. Kimler var biliyor musunuz üzerinde? Osmanlı 5.2 5.2 milyon kilometre kare iken Sasani imparatorluğu bile 6.6 milyon kilometre kareye hükmediyordu. Şaşıracaksınız Japonya bile imparatorluk olduğunda 7.4 milyon kilometre kareye hükmediyordu. Abbasiler 11 milyondu. 11 milyon kilometre kare. Peki Emeviler? 15 milyon. İlk ikide kim var biliyor musunuz? İkinci sırada Moğollar var 33 milyonla. Ve 34 milyon Britanya İmparatorluğu. O küçücük ada 34 milyon kilometre kareyi sömürdü. Ve bugün o yüzden geldiği yerde. Şimdi siz 5.2 milyondan bugünkü haritaya inerken coğrafi keşifleri şunları bunları umursamazken işte onlar yanlış yaptılar belki o dönem için sömürgelerle ama üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Çünkü kayıplardan ders çıkardılar. Çin'le savaşa gittiler, bir şey kaybettiler ders çıkardılar. Osmanlı kayıplarından ders çıkarmadı. Osmanlı bir şeyleri kaybederken toprak kaybederken halen coğrafi keşifleri falan önem vermiyordu. Ve maalesef ee, daha küçük bugünkü Çok şükür üstünde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarına geldik. Mustafa Kemal güzel ders çıkarmıştır. Osmanlı'nın kayıplarından ve bugünkü sınırlarımızı korumuştur. Tekrardan minnettarız. Hazır 19 Mayıs yaklaşıyor. Duygularımız da ayakta. Buradan da selam olsun Atama. Sonuca gelirsem, öncelikle size bir sorum var. Sizce biz Türkiye olarak kayıp kaybetmeyi biliyor muyuz? Futbolda dahi, yani böyle dünya üçüncüsü olduğumuza sevinmişliğimiz vardır, orası ayrı. Saray gidip en büyük kupalardan birisini almıştır. O da bir güzelliktir. Peki biz kaybetmekten ders çıkarabiliyor muyuz? Kazandığınızdan ders çıkarabiliyor muyuz? Ve Türk halkı olarak kaybetmeyi biliyor muyuz? Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben Erdoğan Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.